Mustakim dil, aklı selimin alametidir. Kalbi huzur ve nispete sebeplerden birisi de mustakim dildir. Dili mustakim olanın alameti, aklı selimdir. Aklı selim sayesinde dil, ya kalbi zikretmekle susar, ya da fuzuli konuşmaktan sakınmakla konuşur. Zira fuzuli konuşmak, çoğu zamanda insanları sahibinin aleyhine döndürür. Hükema İhfaz lisanek eyühe insan la yeldagnuke fe innehu sa'ban kam fi'l maqabiri min katilin lisanihi kanat tahab liqa'i shuja'an ey insan diline muhafaza et o seni ısırmasın şüphesiz o yalandır kabirlerinde dili ile nice öldürülen vardır onlar dünyada iken cesaretli ve heybetli idiler düşmana rastlamaya cesaretli olduklarından düşmanlar onlardan korkarlardı Hikeme Ataî'de vaktinde Allah Teala'nın iradesiyle izhar ettiği şeyden başkasını dili ile izhar eden cehaletten hiçbir şey terk etmemiştir Eğer Allah Teala kuluna bir ihsanda bulunursa ona bir hali keşfeder Şerii şerifin müsaadesi olmaksızın halini izhar eden cahildir. Aklı sakimdir. Cenabı Feyyad'a mutlak bir ihsanda bulunduğu zaman ona mukabil kuluna düşecek vazifeleri yükler. O vazifelere adab denilir. Adaba riayet farzdır. Allah'ın muradı şeriat ile bilinir. Şeriatin muhalefetinde konuşmak onun muradına muhalefettir. Allah'a muhalefet etmekten sakınmak gerekir. Zira Allah Teala'nın izhar etmeyip gizlide sana emanet etmiş olduğu hali beyan etmek edepsizliktir. Her bir zaman muayyen bir edep var. Her bir edep içinde muayyen bir konuşma var. Kalbi huzur, fuzuli konuşmaktan dolayı kaybolur. Aynı zamanda hikmetli sözlerden huzur var olur. Aklı selim olmayan, fuzuli konuşmaktan vazgeçemez. Şu halde en büyük fazilet, fuzuli konuşmayı terk etmektir. i̇mam Kuşeyri, Allah Teala'nın muradı dışında hareket etmek, nefsin arzusunu yerine getirmekten ibarettir. Faideli faidesiz çokça konuşmak da, nefsin en kuvvetli olan arzusudur buyurmuştur. Şeyh İsmail Rusuki, diline hakim olmayan, Nefsine hakim olamaz. Nefsine de hakim olmayan en akılsız insandır. Sükutla akıl çoğalır. Eğer sükut zikirle olursa melek kalbe müdahale eder. Çok konuşanın aklı azalır. Görmez misin, cemiyeti güldürmekle uğraşan akıllılar bir nevi saraya girdikten sonra halk onlara gülerler. Men arafellâhe kelle lisanuhu kim Allah'ı tanırsa dili susmuş olur. Dil sustuktan sonra akıl selim olur. Ey kalpten pası silmek isteyen insan, kalben zikret. Kalbin zakir olduktan sonra dilin konuşsun. O zaman dilin hikmet söyler. Bunun için men arafallaha tala lisanuhu. Kim Allah'ı tanırsa dili uzun olur. Yani konuşkan olur. Konuşkan dilin alameti üçtür. A. Fıkıh ilmini tevakkufsuz beyan etmek. B. Hikmetli sözler söylemek. C. Her insanın aklına göre konuşmaktır. Mevlana Rumi, vakit keskin bir kılıç gibidir. Ömrünü kesiyor. O seni kesmeden evvel sen onu kes. Kalbi zikre devam et. Dilin kapılarını kapat. Kalbin zikirle konuşsun, dilin hikmetle sussun, huzur buluncaya kadar öyle ol. Üstün zeka sükut etmektedir. Az ye, az konuş, az uyu. Ameli bırakmak ne kötü bir hal. İleride amel edeceğim demek ondan daha beter bir haldir buyurmuştur. İbnu Ataullah İskenderi'den naklen Ebu Muhammed Eşşarani, tüm insanlar dört kelime ile aldanmıştır. A- Eğer kelimesi ile Birisi, eğer zengin olsaydım, ibadet ederdim. Diğeri, eğer fakir olsaydım, ibadet ederdim. Öbürü, eğer genç olsaydım, ibadet ederdim. Başkası, eğer ihtiyar olsam, ibadet edeceğim der. İşte dilin bir fenalığı da budur. B- Neden? İlim oku, neden okuyayım? Sus, neden susayım? Konuş, neden konuşayım? Nedenle beden tembel olur? Nedeni bırak. C. Nasıl? İbadet et, nasıl edeceğim? Çalış, nasıl çalışacağım? D. Keşke Keşke ben zengin olsaydım, hacca giderdim. Keşke ölseydim, suç işlemeseydim. Bunlar hep dil illetidir istikamet yolundan insanı çeviren sebeplerdir. Bunların tedavisi iki edepledir. 1. Ahireti dünyadan daha fazla tercih etmekle tembellik zincirlerini koparmak ve kalbi zikretmektir. Çünkü dünyasını tercih eden tembel, cimri ve hain olur. Obur olur. Onun için ayeti kerimede ehli küfre hitaben bel tu'sirunal hayate dunya وَالْآخِرَةُ ve وَأَبْقَى Sizler dünya hayatını ahiret hayatından daha fazla tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha daimidir, buyurulmuştur. Salik bu ayetle amel ederse, bütün hastalıklardan kurtulur. Görülmez mi, dünya hayatında mükafatı nazarı itibara alan ne kadar çalışkan olur. Ümit kesen, Yahut kazancın kadrini bilmeyen ne kadar tembel olur. İlk evvela saliki seyri Suluke muvaffak edecek ahiretin ebediyetine ve ahiretteki sevaba inanmaktır. 2. İşi zamanında tehir etmemek. Yani tecelli-i iradiyenin emrini tehir etmemek. Hayra teşvik edici olan hissin emrini derhal tatbik etmektir. Acelecilik kötü bir haslettir. Ama bu his geldi mi, acelecilik en hayırlı haslettir. Tövbe ve istikameti tehir etmek ne kadar kötü bir haslet ise, hayra teşvikçi olan hissi tatbik etmekte acele o kadar güzeldir buyurmuştur. Gafs-ı Hizani, insanın tövbe ve beyat arzusunu tehir etmesi, ruhani olan kabiliyetini öldürmesi demektir. Çok kabiliyetli insanlar, Kamil üstadlara beyti ve tövbeyi tehir etmekle istikametten ayrılırlar. Halbuki eğer onlar hayra teşvik edici olan hissin emrini faaliyete geçirirlerse, derhal mustakim olurlar. Lakin fena telkinler insanları fena makamlarından geri bırakır. Eğer bir insan telkinleri dinlemez ise, çok kısa bir zamanda fena fillah olabilir. Fani olduktan sonra düşmek ve dönmek çok enderdir. İnsanı fenaya götürebilecek sukutta kalbi zikir ve devamlı rabıtadır.